bir binada Orman Bakanlığı'na bağlı bir kamp yerinde böyle hafta içinde bir gezi yapalım dedik Nurettin Hocam'ın misafiri olarak Etrafımız bembeyaz karlarla kaplı ağaçlar var Bir ahşap yapının içindeyiz Soba yanıyor Sobanın verdiği sıcaklık var. Biraz nostaljik bir iklim. Ee, hocam nasıl buldunuz? Bu iklim sizin ikliminiz. <gülüyor> Değil mi? Zaman zaman burada çalışıyorsunuz. Yani burada kamplar yapılıyor. Gençlerle, Gençlerle eğitimler yapılıyor. Ee, Allahu Teala'nın yarattığı dünya bizim bozduğumuz dünyadan daha güzeldi. Maşallah. Bizim, maşallah. Yani çok güzel. İşte siz de görüyorsunuz beyazı görmek. Evet. Beyazınız karın üzerinde yürümek Çok evet. güzel elhamdülillah Geldiğimiz yollar da çok güzeldi Elhamdülillah ee, Hocam diyelim ki böyle bir kamptayız Bir grup genç var Size Tarih üzerine sorular sordular Yani belli ki Bu konular Gençlerin dünyasına da giriyor Ve tartışılıyor Yani Farklı insanlar Kur'an üzerine bir takım yorumlar yaparken tarihselcilik konusunu da gündeme getiriyorlar. Kur'an üzerine daha genel manada e, İslam üzerine e, bunlar gündeme geliyor. Yani Kur'an'da tarihselcilik var mı? İslam tarihselciliğe nedir? Yani belki e, gençlerimiz yeterince tarihselcilik deyince neyi anlıyoruz'a vakıf olmadan bir takım Kur'an ayetlerini veya Kur'ani ahkamı İslam'ın ahkamını bir miktar hadis-i şeriflerle Resulullah Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına yansıyan ve bize örnek olan bir takım ölçülerle işte onlara yönelik değerlendirmeler yapılıyor. Böyle sizin önünüze şeyi tam koyayım manzarayı diye böyle bir hazırlık konuşması yapmış oluyorum. Yer yer ciddi tartışmalar da meydana geliyor. Hani Müslümanların zihniyet planında böyle bir sancı oluştuğunu söylemek bile mümkün. Yani bir kısım insanımız kaygılanıyor. Bu nasıl İslam anlayışı diyerek bir kısım insan da yani biraz da Hani sorumluluk duygusuyla Çok bağdaşmayacak biçimde Bu konuyu böyle deştikçe Deşiyor Eminim ki siz e, takip ediyorsunuz Ve gençlerin Ya da diyelim ki Erkam Radyo dinleyicilerinin Dünyasında da Bu sorular ulaşmışsa Onlara cevap verme ihtiyacı hissediyorsunuz Bugünkü programı bu tarihselcilik tartışmaları e, ve orada doğrular, yanlışlar varsa doğrular diyeyim. E, nedir, ne değildir ona tahsis edelim diye düşündük. Buyurun hocam. Şimdi biz hocam, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah, ala biz programımızı yaparken sizinle insanların sözlüğe bakmadan iki 3 kere Tefekkür etme ihtiyacı hissetmeden, hissetmeden anlayacakları kadar sade konuşalım istiyoruz. Tabii ki. Kardeşlerimiz bu yönünü de seviyorlar Allah razı olsun. Dolayısıyla biz bu bahsettiğiniz problemi yani bir matematik dersi gibi çok bir mantık dersi gibi değil, felsefe dersi gibi değil de sıradan her insanı çok rahat anlayacağı bir mantıkla ben ifade edeyim. Tabii. Ee, i̇ki sorun. Önemli başlık açmamız lazım. Birincisi Allah Celle Celaluhu bu dünyayı hak ve batılın sürtüşme yeri olarak yarattı. Böyle bir temel e, çerçeve var. Yani yaratılış şeyi bu. Akışta evet. Kur'an-ı Kerim kaç ayetinde bunu söylüyor. وَلَوْ لَا دَفْعُوا اللّٰهِ النَّاسَ Yani Allah böyle bir sürtüşme kanunu koymasaydı Diyen evet. ayetler var Dolayısıyla dünya derssiz, sıkıntısız tatlı bir din yaşama yeri değildir Din yaşamanın mücadelesini verme yeridir Evet Bu mücadeleyi verebilenler dindar olarak yaşayıp gidecekler Ya Önemli olan doğru yerde durmak Durma yani ben bir kere Müslüman oldum Ömür boyu sigortalıyım gibi bir anlayış yok, yok evet. Bu olamaz bu birinci nokta yani dünya böyle bir yer evet. İkinci noktamız Dedi ki kolay açalım bu meseleyi Kur'an Azimuşyan Hak tarafının son kalesidir Yani Kur'an-ı Kerim Hak batıl mücadelesinde Hakkın son ve tek kalesidir Evet Batıl da Kıyamete kadar ömrü olacak bir güçtür. Yani bir gün çok büyük bir yani mücadele vardır. şu noktada durar. Mutlak hakkın galibiyeti olur, olur diyemiyoruz. Olur kıyamette. Evet. Hayat devam ettiği sürece güneş batıdan doğudan diye karışık doğmayıp da her gün doğudan doğduğu sürece. Yani kıyamet startı verilmediği sürece. Suğur üfürülmedikçe ya da alametlerinden olan Mehdi aleyhisselam gelmediği sürece bu böyle devam edecek. Evet. Hak ve batıl mücadelesi devam edecek. Hakkın yegane temsilcisi de Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Batıl da ben Bedir'de mağlup oldum. Hendek gazvesinde perişan oldum. Çanakkale'de Çanakkale'de de beni ezdiler. Bundan sonra benim varlığıma gerek yok. Yaşlı bir emekli olarak yaşayayım demeyecek. Belki 100 yılda bir belki 150 senede bir batıl bir atak daha yapacak. Belli bir Müslüman Belli bir İslami değerler katliamı yapacak. Ondan sonra, e, İslam'ı yaşayan, bu iddiada olan Müslümanlar, karşı atak yapacaklar. Onlar küfrün belli bükecekler. Batılı ezecekler. Bir zamanda bu böyle, devam edecek. E, bu Adem Aleyhisselam'dan beri böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beri de, tarihi gözümüz önünde olduğu için böyle zaten. Bunu da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Utilkel eyyamu, Nida ve evet. bu nöbetleşe. Evet. ortada bir gerçek var. Nedir o gerçek? Hak batıl sürtüşmek için varlar. Evet. Bunlardan biri ezilip gitmeyecek. Biz ne kadar hiçbir şekilde İslam bir gün kalkmayacak bu dünyadan diye iman ediyorsak, inanıyorsak, zannediyorsak değil. İman ediyorsak batılın da kalkmayacağına ...iman etmek zorundayız. Yani şairimiz Necip Fazıl... ...Allah rahmet etsin diyor ya... Ey düşmanım. Ey düşmanım diyor. Sen, sen bana ben sana lazımım. Evet. Yani bu başka türlü. Varlığımız söz konusu. Yani soğuk olmayan yerde... ...sıcak diye bir şey olmaz. Evet. Niye sıcak diyeceksin ki buna? Dünya böyle kurulmuş. Böyle kurulmuş, böyle yürüyecek. Fakat bu şey hocam... ...yani hak ve batıl... ...yani iki kutup halinde... ...tamam teoride öyle ama... Diyelim ki Kur'anla ilgili oraya geliyorum. Evet. Ben şimdi oraya geliyorum. Evet. Şimdi içeride ba bir ha, batıl Kur'anı Kerim'i susturma ve evet. ilgofifihi çıkarın, anlaşılmazsin Kur'an. Evet. Belki galip gelirsiniz. Diyecek batıl. İblis bunu Moğolları üstümüze sürerek denedi. Evet. Haçlıları üstümüze sürerek denedi. Çanakkale yedi düveli birleştirerek e, Karşımıza çıkarıp denedi Napolyon Fransa adına geldi Denedi Bu çok kereler denedi Başka bir açıdan da bakıyoruz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Huzur-u şeriflerinde bulunurken Ashab-ı onları kavga ettirmeye Sürtüştürmeye Cesaret ederek denedi Batıl Yani iç kavga çıkarmak İç yöntemi de denedi evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek torununu öldürme teşebbüsüyle bunu denemeye kalktı. Evet. Müslümanları meydan savaşlarına çekerek denemeye kalktı. Uydurma peygamberler çıkararak enerjiyi ikiye bölme, üçe bölme denemesi yapmaya çalıştı. Yani iblis, batılın baş... Fitnenin merkezi... Şişidi... Çok. Yani evet. bunu sadece haçlıları donatıp karşımıza göndererek yapmıyor Yaparsa zaten ya Bunu anlarız biz hemen Batı hayır, Batılın bir şeysi yok demektir evet. Dışarıdan gürültü yapabiliyor demektir evet. İçeri sızamıyordur İçeri sızamadığı sürece batılın galibiyet şansı sıfırdır evet. İçeri sızması lazım İçeri sızma yöntemlerinden biri Kur'an-ı Kerim'i sulandırmaktır. Tartışılır hale getir. Tartışılır hale getiriyor. Ya da Resulullah'ın kimliğini tartışılan tartışıyor. Ee, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ehlibeytini tartışıyor, tartıştırtıyor. Asabe-i Keram'ı konumundan değişik hale getiriyor. Ya uçuruyor melek yaptırıyor. İzlenmez tipler haline getiriyor. Ya e, sıradan sıradanlaştırıyor, izlemeye değmez tipleri hale getiriyor. getiriyor. Evet. Her halükarda bu konuyu anlamak için şunu bilmemiz gerekiyor. Hak batıl savaşacaklar. Biz nasıl ev ev dolaşıp batıldaki birinin Müslüman olmasını ikna etmeye çalışıyoruz değil mi? Ev ev dolaşıp evet. içeri sızmaya çalışıyoruz. Babası Müslüman olmazsa çocuğu olsun bari diyoruz. Batıl da aynı şekilde Müslümanların İslam'ın içine sızmaya çalışıyor. Bunu önce İslam büyükleriyle denedi. Ebu Hanifelerle denedi. Rahmetullah aleyh. Onları basit, işte ilkokulda bir şeyler öğrenmiş, sonra da kendisi kalemle bir şeyler yazmış, tiplere çevirmeye çalıştılar. Bilhassa Onlara yönelik bir yıpratma. Yıpratma. İslam'ın en ince ayarlarıyla meşhur olmuş tasavvuf büyüklerini yıpratmaya çalıştılar. Bunu da uçarak, kaçırarak da yaptılar, basitleştirerek de yap yapmaya çalıştılar. Ondan sonra e, İslam'ın, ...mukaddesatıyla, işte kadın, kadınına ait ayetlerle... allah Teala'nın Kur'an'da buyurduğu şeyler... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tatbik ettiği ahkam... ...bunlarla oynadılar. İslam'ı yaşanmaz, altından kalkılmaz... ...bir çığ gibi insanlığın başına düşmüş bir felakete çevirmeye çalıştılar. Bütün bu süreç sonunda... Hadislerle oynama noktasına getirdi Yani peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Haşa kargo görevlisi gibi Getirdi Kur'an'ı Gitti Hiçbir Bitti şeyde konuşmadı de. o arada Kur'an'da bizde nasıl olsa dediler Bir yüz seneye yakın zamandır Yani orada sanki bir de şu var değil mi hocam Yani Kur'an üstün Resulullah Efendimiz yani hiçbir şey gibi haşa. Kargo görevlisi. Evet kargo görevlisi. Kargo görevlisi yani, getirdi. Yani Resulullah'ı biçerken Kur'an'ın üstünlüğünü kullanıyor. Böyle bir metot da. Bu bir taktik ona geleceğiz. O, evet, o bir, bir taktik şey. yani güya bir taktik. Şimdi ben böyle bir konuşma yaptım. Ee, bir grup arkadaş demeyeceğim ben onlarla arkadaş olmak olarak görünmek istemem. Dedi ki Cebrail Aleyhisselam da görevini yaptı gitti, onu bir daha anıyoruz mu dedi. Evet. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kargı görevlisi mi diye hı hı. itiraz edince ben Cebrail Aleyhisselam da görevini yaptı gitti dedi. Kur'an demiyor mu peygamber için sen de öleceksin. Evet. İyi de o zaman Kur'an da onun mezarına gömülmesi lazımdı. Müslümanlar olarak biz Bukhari ile, Müslim ile, İbn Mace ile yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birikimi olan Bize ulaşmış birikimi olan Hadis-i şeriflerle uğraşıldığında Bu Kur'an'a gelecek bir gün Hedef Kur'andır Anlamayınca Bunu sadece Bazı gençler, yeni akademisyenler Herhalde zannediyorlar ki Hadis-i şerifler olması da olur diye Çok iyi niyetle yorumladık Yorumladı büyüklerimiz Evet Bu yani Ebu Hureyre radıyallahu anh'a ile başladı. Niye Ebu Hureyre radıyallahu anh mevcut hadislerin hemen hemen dörtte birini rivayet eden sahabi. Dolayısıyla Ebu Hureyre'yi kaldırdın mı? İslam dörtte bir gidiyor zaten. Bunu bu şekilde anlamadık. Çocuklar cahillik yapıyorsunuz. Böyle böyle cahillik yapmayın. Hadisin kıymeti var. Dedik. E, dendi. E, böyle de gerekiyordu belki yani birden bir düşman gibi görmek. Uygun olmazdı Şimdi bile siz mesela iyi niyetinizle Soruyu sordunuz Yani böyle herhalde anlıyorlar gibi Ama bugün geldiğimiz noktada Dün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hadisleri için kullanılır cümleler Kur'an-ı Kerim için kullanılıyor Kur'an-ı Kerim için kullanılırken de Benim en çok ürktüğüm nokta bu kamuflajı çok güzel yapılan bir hareket oluyor. Mesela mevcut dünyadaki Müslümanların siyasi ve ekonomik veya ekolojik sıkıntıları, yaşadıkları topraklara ait sıkıntıları, etnik sıkıntıları, Keşmir'den daha Güney Afrika'ya kadar Müslümanların sorunlarının sanki toplamının nedeni Ebu Hureyra Allah'ın rivayet ettiği ona dismiş gibi bir sunum yapıyorlar. Ondan sonra bu bir gevşek tepki görünce Böyle zevkli tartışılır Sosyolojik bir vaka gibi bir İslam Ortaya çıkıp da Gerekli karşı duruşu görmeyince Kur'an-ı Kerim masaya yatırılıyor Burada önce bence şunu bir tespit etmek lazım yani Sizin anlattıklarınızdan Bu bir projedir Onu anlıyorum Bir Hatta düşman projesidir. İslam'a düşman olan bir odak. Her neyse o, onun projesidir. Öyle okumak lazım. Bu projeyi e, gibi bakıyoruz. Bir bu tarz bakış var. Bir de ya bir adamlar işte adı diyelim ki ilahiyatta falan profesör filan şey. Kelam profesörü, ne bileyim tefsir profesörü, hadis profesörü. Ya böyle titirleri de var. Ya bunların vara vara vardıkları yanlış bir nokta. bir Fikir, fikir ürünü. Gibi bir böyle bakmak var. Bir de bütün bu adamlar da böyle bir projenin Kullandığı insanlar Böyle bakmak var Şimdi projenin ben 3 basamağını Açayım o zaman Bu proje doğru ama bu proje Hollandalı bir oryantalistin projesi değil iblisin projesi bu Evet. Daha büyük bir kafa lazım ya, İblis bu. kullanıyor bizim i̇blis. insanlar. İblisin yetiştirdiği büyük bir e, Orientalist güruhu var Asırlardır Arapça öğreniyorlar Hadis ilmi öğreniyorlar Bu oryantalistler Dışarıda insanlar İslamın dışında insan. Müslüman olmayan insan. Müslüman olmayan. Şarkıyatçılar, şarkı şarkı Evet. <gülüyor> e, şarkıyatçılar veya işte orientalistler, e, isim nasıl anlaşılıyorsa. Üçüncü bir grup var. Bu üçüncü grup cazibeye aldanıp bu ifadeleri kullanıyorlar diye ben iyi konuşmak istiyorum. Ha, yani bir hüsnuzan evet. alanı. Çünkü. Bunun ucu küfür hocam. Evet. Kur'an-ı Kerim'e biraz sonra konuşacağız ne demektir? Tarihsel ayet var değil, tarihsel bir kelime var diyen kafirdir. Evet. Ben tevil ederek şunu kastedip böyle söylediklerini düşünmek istiyorum. Onların... O küfür alanından acaba beride görebilir miyiz? Diye. Küfür de değil, irtidat bu. Hocam. Evet. Müslümanların fitreleriyle, zekatlarıyla, sadakalarıyla, burslarıyla yetişip Müslümanları Kur'an'ından vurmaya başka bir isim veremeyiz. İrtidat yani Müslümanken dinin dışına dinin düşmek. Dinin dışına dışmak başka bir şey olmak. Müslümanlıktan başka bir şey olmak. Bu en çok Kur'an'ın üzerinden olabilir. Bu söyledikleri şey nedir? Yani, Biraz tarihsel işte. Ona açalım açalım şimdi. Şimdi. Ne diyorlar evet. bunlarda ne diyorlar? Evet. Biz bunu şimdi en iyi ihtimalle Böyledir evet. Yani kafirlerin propagandasına Aldanmış kardeşlerimizdirler evet. Demeye çalışıyorum Böyle olmadığına dair Bende de sesler var evet. Ama imanım Otur oturduğun yerde fazla hızlı konuşma Diyor bana evet. Kapının kapanması çok tehlikeli. Bir Müslümanın yüzüne İslam yani kapısı kapandığını dışarıda göstermek kolay. Evet. Çok kolay. Evet. Bir daha içeri almak zor ama. Evet. Bu şimdi tarihsel kelimesi bildiğimiz tarihten kaynaklanıyor. Evet. Tarih yani nedir? İstanbul'un 1453'te fethedilmesi tarihte bir olaydır. Evet. Tarihi bir olaydır diyoruz. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in hayata bakan toplumu yönlendiren ve İslam şeriatını diğer sistemlerden farklı yapan şeylere tarihseldir diyorlar evet. ne demek istiyorlar bununla o dönemde kaldı bizi ilgilendirmiyor diyorlar peki Kur'an'da ben bunu ayet olarak niye okuyorum şundan dolayı okuyorsun o tarihte ne olmuş i̇şte İstanbul'u Fatih fethetti bir anıtta yazıyor ya onun gibi bir şey diyorlar bunu alenen söylüyorlar Niye söylüyorsunuz dediğimizde mesela diyor ki ben diyor Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala ekonomik bir konuda bir senet yazılırken, borçlaşma senedi yazılırken iki kadın bir erkek getirin diyor evet. şahit olarak. Dolayısıyla erkeği bir kadını iki tane getirin diyor. Ben bir tefsir hocası, bir ilahiyat hocası, bir medrese hocası kimse artık bunu söyleyen. Zümre'yi itham etmiyoruz Kim bunu söylüyorsa diyor ki Ben bu modern çağda Kadının avantajlı Hayata giriş yaptığı bir Zamanda veya kadının Yani bir puan önde Mahkemeye bile girebildiği bir Zamanda ben insanlara Allah iki tane kadın getirin Diyemem diyor Evet e demezsen, yani İki kadın bir erkeğe eşittir Diyemem, diyemem, diyemem diyor. diyor Bir senet sözleşmesi de olsa bunu yapamam diyor e, Kur'an'da var bu o o tarihe ait Arap karıları okuma yazma bilmiyordu diyor evet. Şimdi başta ne dedik biz bunu Halk lisanıyla konuşacağız evet, evet. Halk lisanıyla bu yani, ha. bu Bunu söylüyor Peki o zaman bir soru soruyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu mu ki Bu konu bin sene sonra Dünya değişirse Siz bunu bir bir yapın dedi mi Yok Sen nereden anladın bunu e, Ben zorlanıyorum ama diyor Namazda da zorlanıyor insanlar namazı da bırakalım o zaman Evet Oruç da zor oluyor 18 saat Mesela kuzey kutbuna yaklaşıldıkça Oruç vakti uzuyor 20 saate yakın oluyor O zaman orucu da kaldıralım Belki bir şey de onu söyleyecekler hocam Söyleyecekler tabi Yani Kur'an'ın içine müdahale yani hakkı oruç, verdikten sonra Oruç bir diyet sonra... diyecek mesela Yani diyette Ali Yülala formüller üretiliyor Niye Kur'an'ın verdiği diyeti yapalım? O da tarihsel falan. Kesin der. Evet. Niye biz bugün Kur'an'ı bir bütün olarak koruyamadığımız ortaya çıkarsa tutup Kur'an'ı yakarak bizim tepkimizi niye çeksin adamlar? Evet. İçinden çürütmek daha ucuz, maliyeti daha ucuz ve sonucu daha etkili. Bu sebeple e, tarihsel dedikleri şey bir bu noktada 2. Mesela e ne diyor? Asabi kef olayı diyor, makul bir şey değil diyor. Evet. Niye asabi kef olayını zorluyoruz ki diyor? E ne diyelim? Ya bu o zamanki Araplara dini kültürü takviye etmek için getirilmiş bir romandır diyor. Ya Allah'ın kelamında roman olur mu? Hikaye olur mu? Olur niye olmasın? diyor. Mesela Hızır aleyhisselamla Musa aleyhisselamın karşılaşması var. Hadis-i şeriflerde var. Evet. Kur'an-ı Kerim'de Kaç ayet ondan fazla ayet Bunu anlatıyor Yani Ali Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'a Üç konuda ders verdi Bunu tevil edebileceğimiz Yani şunu demek istedi Diyebileceğimiz bir şey yok ortada Musa Aleyhisselam Kur'an açık o konuda Kelimullah bir peygamber Musa Aleyhisselam O bile çözemedi bu olayı Evet. Çözemedi ne yapıyorsun diye Hz. Aleyhisselam'a karşı durdu. Evet. Ben 20. asrın bir insanı olarak niye kafamı zorlayayım bu çözülmez olayla? Evet. Mesela ne diyor? Hızır Aleyhisselam kendisine iyilik yapanlara zarar verdi diyor. Ya iyilik yapana zarar verileceği kimseye anlatılamaz diyor. E ben bunu e, enteresan bir hikaye olarak anlayabilirim Kur'an'dan diyor. Halbuki Allahu Teala Kur'an'ı kendi kitabı olarak bize gösterdi Beşerden biri değil Dolayısıyla biz beşer standartlarında Kur'an'daki sırları çözeceğiz diye bir şey yok ki Kur'an'a itaat edeceğiz diye bir şey var Hızır Aleyhisselam konusunu Büyük bir peygamber olan Musa Aleyhisselam anlayamadı da İstanbul'da Bolu'da bir Müslüman olarak Ben anlamasam ne olur iman ederim geçer giderim Demem gerekiyor ve bunun için var Kur'an'da bu ayetler zaten kim ne kadar teslim yani, olacak? Evet. Kim ne kadar şüphe edecek? Kim fitneye alet olacak? Kim kaypak bir zeminde duruyor? Bunu görmek istiyor allah Teala. Bu kadar açık yani hiç tartışılır bir tarafı yok bunun. Sıkıştıkça ben Kur'an'a inanam inanmak istemiyorum diyemiyorlar. Ama Kur'an tarihseldir. O tarih gününde kaldı demeyi daha rahat görüyorlar. O yüzden en iyi ihtimalle kafire alet olmuş diye biliyorum bunlar için. Şöyle bir şey yapıyor bunlar hocam. Mesela Kur'an'ın bir bütün mushafı içerisine giren Kur'an-ı Kerim var. Yani bu ayetlerin Kur'an'dan çıkarılması gibi bir şeyleri e henüz ona o döneme gelmedi. Bir 30-40 sene daha olabilir onun için. Evet. Hadisler için denendi biliyorsunuz. Evet. Yani hadisleri ayıklayalım. O Türkiye'mizde söylendi maalesef. Evet, evet. Allah'tan e, halkımızın ne yalan siz Peygamberden beğenip beğenip mi alacaksın? Turşu mu zannettiğiniz içinden seçiyorsunuz? E, tepkisi gelince onu kastetmedik filan deyip e, geri adım attılar. Evet. Ayıklama hikayesi en üst dini makamlarda bile konuşuldu. Bunu yaparken de ne yapacaklardı? Batıyı rahatsız eden ne varsa hadislerde kadından faizden her Aslında şeyi kandıracaklardı. Aslında o, o konu da önemli hocam. Mesela bu 11 Eylül o Amerika'daki iki gökdelen vurulunca şöyle, Vurulma olayı diyelim. Vur. Yani ne, ne oldu? kim vurdu? Ayrı bir şey de. Yani Amerika, Suudi Arabistan'a mesela müfredatının ki okullardaki kitap müfredatını değiştirin. Sizden çıkıyor bu elemanlar, ee, yeni bir insan tipi yetiştirin. Mesela bu söz e, Muhammed bin Selman'da iktidar sesi haline geldi. Amerikanlara. O sahede iktidar oldu, 30 evet. yaşında kral oldu adam. Şimdi yani o hakikaten zihniyeti dönüştürmek gibi bir projede e, söz konusu. işte mesela cihad ayetlerini. Ee, okumayacaksınız Kürsüye taşımayacaksınız Tabi cihat gibi. kadın evet. e, Siyasete direkt müdahale eden Ekonomiyi yönlendiren Faiz e, Kadın ilişkileri erkekli, Aile hükümleri Boşanma hükümleri Erkeğin talak hakkını kullanması Bunları kökten tabi müdahale konusu yapıyor evet. Asas gaye Kur'an-ı Kerim'in yaklaşık 500 kadar olan Ahkem ayetleridir evet. Bu ahkam ayetleri çıktıktan sonra Kur'an'ın tabiata zarar vermeyin mahiyetindeki ayetlerinden rahatsız olmazlar onlar. Evet. Bu da enteresan o. Ee, mesela bizde de bir ara e, layıklık bir, bir Müslüman ülkede Müslümanların hayatlarını İslam'a göre düzenleme talebi. O zaman bir siyasetçi meşhur bir siyasetçi. Kur'an'da işte şu kadar ahkam ayeti var. Yani bunlarla ilgili tartışmaya biterse e, İslamla lehik sistem arasında bir sorun kalmaz. Kalmaz tabii. Demişti yani Batı'da Avrupa'da da. Müslümanlar şimdi İslam'ı yaşamaya çalışıyorlar. Yani ne kadar yaşarsa, şey Yani Kur'an'dan, hadislerden yaşamaya çalışıyor. Avrupa İslam'ı diye bir şey oluşturmaya çalışıyorlar. Yani ahkamı azaltılmış, yani sosyal hayatta Kur'an İslam düzenlemelerinden vazgeçmiş bir insan tipi. Yani bu onun da bir anlamda değil mi hocam? Yani Kur'an üzerindeki... Yani Avrupa'da bir Türk konuşuyor. Evet. Hilahiyat Fakültesi'nde bir geçerli akçeyi ortaya koyuyor. Halkın içinde başka bir şey söylüyor. Ramazan'da herkes Müslüman oluyor ama. Evet. Ramazan'a gelince Ramazan'da bir sorun yok. Aynı şekilde e, yani bir yerde e, vatan savunması yapılacaksa cihat yine konuşulabiliyor. Hocam bu ahkamını vesaire çıkarıldığında yani bu kişiler hani içerideki kişiler diyelim... Nasıl bir din tasavvuru ortaya çıktı? Şimdi ahkamı çıkarılmış kanatları koparılmış demek. Evet. Uçmayacak bu kuş. Ben e, ahkamı çıkarılmış deyince bir 500 ayet siz evet. e, konuşmuş oldunuz. Hayır bir ayette değil tek bir kelimesini çıkaralım dedikten sonra ben o iyi niyetim bitmiştir kafirdir evet, mürtettir evet, artık. Evet, evet. Onu, biz... Önce belki orada başlamak lazım Şu konuşmayı. sözü kabul edebiliyorum ben Kafir dememek için Ya ben iki kadın bir erkek şeyini anlatamıyorum ya Tıkandım bu konuda Allah affetsin Diyen tevil yapıyor acziyetini ifade ediyor Sabah namazına kalkamadım işte çok uy uykuluydum der gibi, der gibi yorumluyorum Buna bir yorum getirebilir Bu Kur'an'a fazladır Bunu Ömer koydu Kur'an'a Ebu bekir koydu Ayşe koydu gibi bu nasıl bir cesaret hocam Yani bu har cesaret değil. yani Rasullah Efen bir kelime dokunmuyor değil mi Kuran'ın harf dokunamıyor. harf dokunmuyor ashab bir harf dokunmuyor. Yani hangi cesaret ne, ne nasıl bir Kur'an anlayışı var ki nasıl onun içinden böyle bir hani müdahale edilebilecek bir cesaret e, üstelik, de üstelik de ilahiyat fakültesinde üstelik de Fakültesi. cuma minberinde. Evet. Namaz kıltırılan bir yerde. Bir atasözünü söylemekte bana yardım edin o zaman. Çobansız köyümü köpeksiz köy bulmuşta mı bir dolu bir atasözümüz var bizim. Yani buldu köpeksiz köyü de ee, çomaksız dolaşıyor mu Öyle bir atasözümüz evet. var ee, Yani tam sözü şu anda Yuvarlayamadım Yani bunun sebebi onların cesareti Onların bilmişliği değil Kur'an'a iman edenlerin Organize olmayışıdır Kur'an-ı Kerim bunu bize ikaz ediyor Kafirler organize oluyorlar Siz organize olmazsanız mağlup olursunuz Buyuruyor Biz hilafeti kaybolmuş bir Müslümanız Şimdi mesela Bizim devletimizde Diyanet Şerif Başkanlığı var Elhamdülillah hamd ediyoruz Camilerimize sahip çıkıyor Ama bunlara çıkıp Bunları Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu yapacak bir şekilde Cevaplandıramaz bile Diyanet Çünkü Diyanet evet. Kur'an-ı Kerim'in sahibiyim diyemez Diyemiyor Neyim ben din hizmetlerinde sahibim Bu da Müslümanları dindarları üzüyor Rencide ediyor diyebilir Evet yani Kur'an-ı Kerim'in sahibi benim diyen bir halife lazım bize. Ya da Müslümanların bu çapta bir organizesinin bulunmuş olması lazımdı. Bunu sağlayamadıktan sonra biz bu iddialarımız hep devam edecek. Ama sonuç almayacağız. Hocam şöyle bir hani insanın içinde bir e, böyle bir muhasebe oluyor. Bir adam mesela imam hatibi okuyor. Diyelim ki İslam institüsünün ilahiyatı okuyor. Diyelim ki tefsir üzerinde doktora yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Ya bir yere geliyor, böyle bir olay yaşanıyor. Yani, niye hocam? Niye? Niye yani çünkü ben ilahiyatta, soracağım. ilahiyatta İslam'ı yaşamayı öğrenmiyor. İslamî ilimler diyor. İslamî ilimler öğreniyor. Benim hocam yani kendi hayatını heba ediyor insan. Yani bunu mesela bir müsteşrik için... Normal. Mi? Normal görebiliriz. Adamın zaten bir projenin içinde... Yani onun bütün hayatı Kur'an'ı yıpratmaya... Resulullah Efendimiz... İslam'ı devre hayat dışına itmeye çalışıyor. Bir mücadelesi var. Batıl dediniz ya en başta. Şimdi bu bizim yani... İçimizden gelen bir şey böyle böyle bir zihni anaforun içine nasıl sürüklenir insan? Ya yani ben ona hakikaten şaşırıyorum onun için ne anlamaya ki, çalışmak. Ne yazık ki lazım. şaşırmaktan evet. başka da yapacağınız bir şey yok tabii. Evet. Çünkü ilahiyatta okunan ilim veya başka bir yerde okunan bir ilim daha Müslümanca yaşamak için mi bir yerde görev almak için gerekli olan diplomayı elde etmek için mi? Evet. Mesela İlahiyat Fakültesinde tasavvuf tarihi mi var? Tasavvufun kendisi mi var? Tarihi var. E, tasavvuf tarihi Fıkhın yaşanır şekli mi var? E, kitaplarını karıştırma taktikleri mi var? Hocam şöyle şimdi mesela diyanet içinde bir statüsü var. Haklısınız yani. Diyanet e, yani sadece Müslümanlara has bir müessese değil. Layık bir. Devletin müessesesi. Öyle olması da gerekiyor. ettiğiniz gibi, e, yani ilahiyat fakültesinde vesairede. Ama sonuçta, yani biz kendi içimizde baktığımızda. Yani Diyanet de bir misyon üstlenebiliyor İslam'a hizmet gibi Yani oradaki bulunan insanların Müslüman kadroların Yani diyelim camide böyle bir şey İlahiyattan da İmam Hatip'ten de beklenen Normalde böyle bir şey Yani orada bizim insanlarımız okuyor Çocuklarımız okuyor Biz okuyoruz yani Sonuçta böyle bir yere gelmek Gerçekten insanın Havsalasını alamayacağı bir şey Mesela ee, önüne Kur'an-ı Kerim'i koysak ya da hadis külliyatını koysak. Yani biliyorsun ki bu Resulullah Efendimiz'e ait. Sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl üstünü çizersin? Hangi ayetin mesela üstünü çizeceksin? Yani Böyle bir şeyi nasıl e, içine sindirebilir bir insan? Ben... Şöyle sindirir hocam. Bir kere kendisini cennet, cehennem ortasında yani cennet umudu, cehennem korkusu gibi bir riskle yaşam yaşıyor görmeyip bir tür peygamber gibi yetkili görürse sanki ona da vahi geliyormuş gibi görürse yapmayacağı bir şey yok onun. Evet. Yani gözü dönen adam cinayet işliyor ya. Burada iman açısından gözü dönmüş birisi bu. Sıkıntımız Allah. burada bizim. Bu yüzden teslim olmak Evet. Teslim olmak becerilemediği zaman teslim almaya çalışacaktır o. Hocam yani teslim olmayı açalım biraz diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten o kafa karışıklığı, iç bulanması ne dersek diyelim. Yani öyle bir teslim oluş hadisesinde yani İslam'ın insandan beklediği şey üzerinde bir kafa karışıklığı var. Onu anlıyorum. Biraz açalım. Şüphesiz şöyle... Biz bir derneğe üye oluruz, tüzüğünü beğeniriz, istemeyince de çıkar gideriz. Evet. Bir partiye aynı şekilde. Hatta bir ülkenin vatandaşlığına giriyor insanlar. Ben çıkacağım bu ülkenin vatandaşlığından diyor, başka bir yere gideceğim diyor. Bunlar doğal şeyler. Neden çıktın de beğenmedim şu evet. yapıyı diyor, şu tarzı beğenmedim diyor. Müslüman böyle bir insan değildir. Allah'a teslim olmuş insandır. Teslim ettiğimiz ilk şey de aklımızdır, bedenimizdir, hayattaki bütün imkanlarımızdır. Malımızı Allah'a teslim ediyoruz, şu kadarı senin olsun gerisini harcama diyor. Bedenimizi Allah'a teslim ediyoruz, günde beş defa namaza getir bunu diyor. Ramazan'da oruca getir diyor. Aklımızı Allah'a teslim ediyoruz, şunu düşünün dediği şeyleri düşünüyoruz. Allah'a akıl verecek kadar Akıllı görmüyoruz kendimizi Evet Buradaki temel sorun bu Allah'a akıl vermek Allah'a akıl yani Allah'a akıl verme Hakkı görüyorlar kendilerinde evet. Direkt bunu ben Allah'a bu teklifi veriyorum Demiyor da Sahabi yanlış anlamış bunu diyor evet. Ebu Hanife kadar ben de anlarım diyor O aşırı yapmış diyor Yani direkt söylemiyor bunu direkt bunu kim söylüyor ateist diye birisi söylüyor Evet. sonra bir ateistin bir sözünü bir yerde gördüm çok dikkatimi ateist misin diyorlar Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım tabi ateistim diyor Allah'ın <gülüyor> Allah bildiğini kuldan, kuldan ne saklayayım diyor yani ne olduğunu da ateistimin bilmiyor demek ki evet. yani böyle bir bir garip dünyadayız biz Dolayısıyla Allah'a teslim olmuş birisi Allah'a din öğretmez Evet Gelen dini olduğu gibi yaşar Ayet var değil mi hocam? Allah'a din mi öğretiyor? Dinini Allah'a mı öğretiyorsunuz? yani bu, bu bu? bir hastalık o zaman Aa, da demek aslında ki Aslında mesela Bu ayeti okuduğunda <gülüyor> Böyle bir apışıp kalması lazım Ya bu ayet benim için indi Hayır öyle değil üstad Nasıl? Siz Ankara'ya giderken Edirne istikametinde giderseniz hiçbir şeyi yanlış görmezsiniz. Evet. Yani bir defa ters gittiğiniz için her şey dümdüz gidiyor. Yani, ya, yani nasıl anlar hocam? O, o nasıl Diğerimki anlıyor biliyor musunuz? Allah'a din mi öğretiyorsunuz? İşte Ebu Hanife'nin iştihatları hep Allah'a din öğretmekmiş diyor. Evet. Ömer iki de bir Allah'a din öğretmeye kalkmış diyor radıyallahu anh. Allah Allah. Yani biz ne diyorsak. Şimdi o da onu diyor ama ters taraftan diyor. Evet. Doğru dediğimize yanlış diyor. Yanlış dediğimize doğru diyor. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Evet. Bu sebeple biz Allah'a karşı konumumuzu yüzde yüz tespit edersek ben kulum. Ölümcül sonu olan bir gün ölecek olan aciz bir kulum o ise Allah'tır. Hayatı ve ölümü ona bağlı olan beni yarattı, beni kul olarak görmek istiyor. Sabah vaktinde karşısında görmek istiyor. Akşam yatmadan yası yıkılıp karşısında görmek istiyor. Ramazan da aç görmek istiyor beni. Demek zorundayız. Pazarlık yapılamaz Allah'la. Bu pazarlığı bir bütün olarak İslamı değil de Oruç gönder diye de yapamaz Müslüman. Evet. Şu yasağı niye getirdin diye de yapamaz. Diye de yapamaz. Allah'ın serbestlerinden mesela inek sütü helaldir, onu da yasaklayamaz. Evet. Yani kul haddini bilmeli, dereyi yukarı akıtamaz. Evet. Dere yukarıdan aşağı doğru akacak. Aşağı doğru akan suyu yukarı akıtmaya çalışıyor. Ben akıttım diyor. Kova ile doldurup yukarı götürüyor. Şey var mı hocam bu çevrelerde? Mesela Allah ile böylesine bir çekişme cedel içine girdiği tarzında bir Kaygı yani böyle bir şey Asla ve kata hocam iblis yılların uzmanıdır Böyle yarın e, Tartışma yaşayacak Kendi içinde bir emali fikir yapacak Fikir jimnastiği yapacak Konumu oluşturtmaz asla Müşteri kaybeder Bu Bunu yapmaz iblis o, Buna kafası çalışır iblisin Sürekli ona promosyon getirir Bu nedenle bu tüp Abuk subuk zannettiğimiz fikirlerin sahipleri ne etrafında iri yarı insanlar durur hep. Evet. Onu alkışlarlar. İnsanoğlu da zaten "Ey Allah razı olsun, bunu çok iyi söyledin." dendiğinden sonra bir daha geri firen de tutmaz. Yani nasıl bakıyorsunuz mesela bu tarz insanların yani etrafında dinleyen insanlar diyelim ki acaba ya burada da bir hakikat payı var mı? Ya size getiren mesela böyle bir soruyu. Ya hocam gittim falanca kişi bana şunu söyledi. Yani kafam karıştı mesela. Kafam karıştı. Ne diyorsunuz? Bir örnek vereyim mi hocam lütfen? 7-8 tane hanımefendi çok güzel tesettürlü selam vererek girdiler. Selam verdiler, oturduk. Sinirlenmeyin lütfen size bir soru soracağız dediler Herhalde beni çok sinirli zannediyorlar yorum yani da. öyle şey bir soru ki Ama yani yok, Normal adam da sinirlenir Yani normal adamdan ziyade ben sinirli adamım şimdi gibi düşünmüşler Buyurun dedim Çok önemli üstadım Tarihe geçilecek bir e, itiraz İnşallah benimki de tarihe geçilecek bir cevap oldu Dediler ki biz mümin olarak yaşadığımızı evet. e, söyleyelim. Yani söylemeye gerek yok ama söyleyelim. Buyurun. Tamam ben canım. onu soruyorum. Abi, e. Bir tartışmam yok sizinle dedim. Tanımıyorum sizi. Ben filan yerdeyim filan ya. Baktım iyi öğretmen. 2-3 tane din dersi öğretmeni. İlahiyat mezunu. İstanbul'da iyi bir ilahiyat fakültesinin talebeleriymişler zamanında. Bunlar oturmuşlar. Cariye sorununu konuşurken niye cariye izin verip erkekleri evet. yanlış yönlendirdi onların deyimiyle konuşurken konu uzamış. Huriler ne arıyor cennette demişler. Evet. Bu adil bir davranış değil. Bunu asabıkram yanlış anlamış olmasın. demişler. Evet. Az çok da ilahiyatta 5-10 kelime de Arapça biliyorlar ya. Günlerce bunu tartışmışlar. Yani başka bir meseleden girmişler. Bakmışlar bunun çözümü yok. Ee, ondan sonra Huri meselesini tartışmışlar, tartışmışlar. Bakmışlar ki olacak gibi değil. Bir iki hocaya sormuşlar. Melunlar casus musunuz deyip kovmuş bunları bir hoca efendi. Evet. <gülüyor> ondan sonra demişler ki Nurattin hocaya soralım. Ee, randevu alıp gelmişler. Ben dedim ki ablalar cariye konusundan girdiniz, onu niye bıraktınız dedi. Niye, niye cariye konusunu devam ettirmedi? Yani niye onu problem olarak geçirmedi? Tartışma getirmedi, o he? cariyeden başladı. Hmm. Huriye devam etti. Dedik bir tanesi düşündük ki yani cariye zaten yok dünyada şu anda. Hmm. Boşu boşuna tartışmaya ne gerek var? Evet. E, kalktı dünyadan kurtulduk dedi. Dedim ki ben de bir teklif sunuyorum size. Şu anda huri meselesini savunacak, size cevap verecek bir makam da yok maalesef. Hilafette yok ki buraya oraya Kur'an'da bu meseleyi düzeltin diyeceksiniz. Dolayısıyla bunu da isterseniz cennette bir ile halledelim dedim. Orada üst makamlara bunu şikayet ederiz bu sorun düzelsin dedim. Bir tanesi dedi ki ah hocam dedi bir girebilsek dedi <gülüyor> cennet için. Ben durdum hiçbir şey demedim. Bir üç dakika kadar bana baka kaldılar böyle. Evet. Yani konuşkan bir adam durdu durdu durdu. Bir tanesi dedi ki hocam cevap vermiyorsunuz dedi. Dedim aklım benimle mi onu düşünüyorum dedim. Hem cennete girmeye umudunuz yok hem oradaki hurileri kovuyorsunuz dedim. Ya Dışarıdan gelip dağdan gelip bağdan adam kovulur mu dedim ya. Ablalar niye bir günde biz cennete nasıl gireceğiz diye bir gündem yapmıyorsunuz dedim. Ya siz cennete girin. Asabın kadınları da bu konuyu konuşmuşlar evet. Ama ne demişler biliyor musunuz dedim Cennette diyeceğim ki hurilere Biz namazlar kılarak Oruçlar tutarak bu cennete girdik Siz kele buradan cennettesiniz Bizden üstün değilsiniz diyeceğim diyor sahabe karısı Niye evet. ee böyle evet. düşünmüyorsunuz dedim Yani inşallah kalpleri yumuşadığını zannediyorum E hocam hiçbir cevabı yok mu filan dediler ama ee, bir daha da böyle bir konuya girmezler herhalde evet. Şimdi burada şöyle bir e, ayrıntı var hocam Yani bizim gayemiz cennete girmek mi Cennette dezenfekte yapmak Yanlışları cennetteki yerleri düzeltmek mi ya? Cennete girmek hayalinde mi Umudun var mı Bunlar daha öncelikli olması gerekirken Fakat dedik ki İblis çok akıllı Şimdi hocam ahireti devre dışı bırakmıyor Çünkü ölüm var %100 var ee, hani. yani cenneti cehennemi devredişi bırakmıyor çünkü ahiret varsa orada ne olacak var Onu... e olduğuna inanıyor ee, ona, mesela ha. bana gelen hanımefendiler evet. öyle bir derdi yok. İman derdi yok yok yani aslında işin içinden çıkamıyor hocam yani çıkamıyor. çıkamıyor işin içinden bocalıyor bu defa işte soru da böyle bir fitne de bir şey olmuş yani zihne sokulmuş yani deyiverse ya cennete gireyim Ondan Peki, Ne, olursa, yani ne olursa, olsun olursa olsun İsterse gerisi hep uğruyosun Bana Oğlum, ne ya bana ben gireyim de ya. yani, e, Oralar işte o, o bir zihin zehirlenme Şeyi var hocam Yani enteresan bir şey Şunu da bir sormak istiyorum aklımda Mesela böyle bir şey gelse Yani diyelim ki bir ilahiyat profesörü Karşı karşıya gelseniz yani konuşulabilecek bir e, zemin e, var mı? Ne konuşulur? Geliyoruz. E, o hocam. ne der? Siz ne dersiniz? Yani geliyoruz. <gülüyor> evet. Geliyoruz. Şu ana kadar ben o medyadaki görüntüleriyle benimle konuşanlar rastlamadım. Herhalde ben rastlamıyorum ya. Yani. Evet. Yani alttan alıyor. Şu şöyle demedi mi? Arapça bu bu manaya gelmiyor mu? Yani medyada konuşurken böyledir. Diye evet. Konuşuyorlar. İşten biraz anlayanın önüne gelince ama filanca zat da şöyle demişti diye dereden tepeden şey su var yani, ya. yani şimdi o da biliyor şu sözü söylediğinde İslam'ın dışına çıkacak siz de biliyorsunuz ya bunu sizinle konuşurken siz diyeceksiniz ki ya bu kardeşim bunu söylüyorsun ama bu seni İslam'ın dışına çıkarır sen de biliyorsun bunu niye hala bunu söylüyorsun değil mi yani böyle bir diyalog olur sizinle onun arasında yani. Şimdi burada e, mesela ashab Kef 300 sene nasıl durdu orada? Hmm. Dediğin zaman ben nasıl becerecek ki bunu Allah diyorsun aslında ya fark ya. ya. ettim. Evet. <gülüyor> yani bir köpek nasıl 100 sene sonra diriliyor? O zaman sen kendi dirileceğini de inkar ediyorsun. evet. Kendi inkar ya ediyorsun. Onu ben. sormuş yani. Diyor ki toz olduktan sonra nasıl dirilir insanlar? Ya o zaman da soruluyordu. Onu, şimdi de soruluyordu. Ama şimdi e, küçücük bir elementi yüzlerce kere binlerce kere bölebilen laboratuvarların bulunduğu bir dünyada sen söyleme bari bunu evet. ya. Bu cahiliye zamanında insanların yani 3-4 tane hayvanın sırtına binmekten başka bir şey yapamadıkları bir zamanda sen füzenin 10 gram... E, enerji kullanarak dünyaya yirmi defa tur attığı bir zamanda sen söyleme bunu ya. ya. Senin füzenin kudreti Allah'ta niye olmasın? Trilyonlarca fazlası bila hudud Allah'ta niye olmasın? Bunlar niye hocam tehlikeli? Bu söyleyenler düzeyinde olmasa da on sene içinde günün birinde İslam'dan şüphe etme, Kur'an'dan şüphe etme. Bir hocadan şüphe eder gibi Resulullah'tan şüphe etme. Aleyhissalatü vesselam sonucu. Mesela ilk belirtileri şöyle ortaya çıktı. Kur'an-ı Kerim'de matematiksel hata var diye bir teori de çıkarttılar şimdi. Yani miras ayetlerini topluyorlar yüzdesi tutmuyor bunu. Yahu siz bunu der, ilkokulda ders kitabı mı zannettiniz toplamanın sonuçları yanlış çıkıyor gibi bir şey... Ortada bir sorun var Ben bir noktayı daha siz sormadınız Ama saate bakmaya başladınız evet, Az ben bir zamanımız bir, kaldı e, Biz benden önceki hoca efendilerle e, Böyle konular oluyor Oturuyoruz Alim, hocalarım yani Elini öptüğüm insanlar da şu soruyu sormuşumdur Mesela siz 50 senedir Bugün deme niye cevap vermeyi düşünmediniz Hı hı Dediğim belki bir on tane hocam oldu. Alim insanlarla oturduğumuzda. E şunu da size soracaktım. Sözünüzü unutmayın. Yani genç bir insana ne dersiniz? Sizin yani bu sohbeti öyle bitirelim. İkisini birden toparlayın. O hocam. zaman öyle toparlayın. Evet. Bu da onun cevabı zaten hemen hemen. Hı hı. Bir cevap çok hoşuma gitti. Bana dedi ki bir tanesi oğlum dedi cevap verip susturtmakla sulayıp yeşertmek arasında korkudan bir şey yapamadım dedi. Evet. evet. Benim biliyorsun dedi mi o zatı zikrediyorum. Biliyorsun dedi buralarda benim ağzıma çok bakıyor insanlar. Ben bir cuma ağzımda bu edepsizlerin yaptığı yanlıştır dolaylı anlatsam dedi onun yaptığından daha fazla reklam olurdu dedi. Evet. Bazen bu meseleyi ...ortaya koymak bile hakikaten... ...böyle bir sorun var, evet, böyle bir sorun var... Doğru. ...çok zor ama... ...bugün yani 2019 yılına... ...geldiğimiz noktada bu sorun kayboldu... ...neden? Artık çünkü... ...kamuya mal oldu... Tabii. ...sen Bakara suresini, Nisa suresini... ...dinleyeyim YouTube'dan derken... Kur'an'da ayet yanlışlıkları diye bir video karşına çıkıyor artık çıkıyor, evet. Yani şimdi gün yüzüne çıktı herkesin küfrü, münafıklığı, zındıklığı İnşallah müminliğimiz i̇nşallah. ortaya çıktı evet. Bu yüzden genç kardeşlerin bu konuda ıslah edeceğiz biz Okuldaki arkadaşları düzeleceğiz gibi bir niyetle bu mendeburlar ne diyor bir bakayım da bunların tuzağına düşmeyeyim gibi temiz bir duyguyla, hangi duyguyla olursa olsun bu konulara temasın elektrikle oynamak olduğunu bilmeleri gerekiyor. Evet. Yani iblis bir kere lanet etmek için bile bunu telaffuz ettiriyorsa sana ve sen köklü bir birikime sahip değilsen, Sadece bir imamatip bilgisi veya ilahiyattaki bir iki Arapçayla bu işlere bakıyorsan, seni kapması kurduğun çok zor değil. Bu yüzden bu meselelerden Allah'a sığınmak gerekiyor. Çünkü kaymayacak kalp yoktur. Her kalp kayar, kayabilir. Peygamberler masum. Allah dostlarını korudu. Korumadığı dostları da var Allah'ın ama. Bel-am bin korumadı Allah. Evet. Yani o da o da evli yani adam. Dost güzel. olarak yola çıktı ama. Dost olarak çıktı ama köpek gibi sürünerek gitti evet, diyor Kur'an. Evet, yani evet. sürünerek gitti cehenneme namazı evet. Dolayısıyla Allah'ı sorgulamak, Peygamber Aleyhisselam'ı sorgulamak, Kur'an-ı Kerim'i sorgulamak, sorgulayanla oturup kalkmak, acaba'yı merak edip bir açıp bakmak risktir. Bu riski hiç kimsenin almamasını tavsiye ederiz. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Amin günlerimizden. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayatı Ölçüler programındaydık. Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la tarihselcilik konusunu e, konuşmuş olduk. E, ben hocamın en son sözlerinin çok hayati önem taşıdığına inanıyorum. Hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.